Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış Mustafa Sabri Engin Yüksel Fahri Efe Sedat Yılmaz 63. Bölüm Efendim Aslen Saraybosnalı, Boşnak Hattat Vehbi Bey adında bir dostumuz var. Mahkemelerde yazı müteaslısı. Ehli hibri olarak vazifeli. El yazılarının asıl mı taklit mi olduğunu tespit için kendisine başvuruluyor. Bu zat 2-3 yıl önce başından geçmiş bir vakayı şöyle anlattı. 1938'de İstanbul'a gitmiştim. Eski hattatlardan kimi sorduysam vefat etti cevabını aldım. İçim daraldı. Talik hocam Hulusi Efendi'yi aradım buldum. Evine gittim. Merhum Sami Efendi'nin talebesiydi Kapısını çaldım kendisi açtı Vehbi ah, Efendi Maşallah Hangi yerler attı seni oğlum Gel geç içeri gel Heh. Efendim Bahtiyarım ki sizi hayatta buldum Heh. Kimi sordumsa hep gitmişler Evet öyle oldu Laki ben bir türlü geberemedim de bugünleri gördüm işte. Neden öyle diyorsunuz hocam? Estağfurullah. Sorma oğlum. Kafam karışık. Evet, geberemedim de maalesef bu görme talihsizliğine uğradım. Türkiye bu darbeleri vuran kimdir yahu? Türk, Yunan'la, Haçlı ordularıyla bu hallere girmek için mi harp etti? Şehitler bunun için mi seve seve can verdi? Biz gerçekten kurtulduk mu yoksa esir mi olduk? Bendeniz Vehbi Bey'den naklen bunları anlatırken İbrahim Sabri Bey ağlamaya başladı. Hocam siz ağlıyorsunuz. Bu günler Müslüman Türk'ün ağlayacağı günlerdir. İhsan hocamızın bir sözü var. Ali Ulvi'ye söylemiş. Geçenlerde ağlayarak bize nakletmişti. Burada da söylesin. Evet söylesin. Buyurun Ali Ulvi Bey. Lütfen. İhsan hocamız zaman zaman söyler. Der ki Müslüman Türk'ün gülecek günü yok. Fakat biz gafet sayesinde gülüyoruz. Mısır'da hanedanın perişan hali gözümüzün önünde. El alem saraylarda, balolarda, danslarda Her gece ta sabaha kadar içki meclislerinde Fakat memleketin sahipleri içeride ve dışarıda fakir, mazlum, perişan Bu geceki sohbetimizde hüzün ve gözyaşıyla nihayetlendi Ben bunları işitmekle uykum kaçıyor, dertlere gömülüyorum Ya memleketinizin münevverleri ne haldedir? Olanları akıl diremiyorum. Neden? Neden? Neden? Eğer bunlar bir plan dahilindeyse, düşman ne büyük, ne belalı planlar yapıyor yahu. Türk edebiyatı üzerine sohbet gerçekleşti mi? Sohbeti kim yaptı? Ben deniz yaptım. Divan edebiyatından başlayarak Servet-i Fünun ve Fecaati'den bazı misaller, bazı mısralar okudum. İbrahim Sabri Bey fevkalade bir vukufla okuduğu mısraları Arapçaya çeviriyordu. Dinleyenler arasında şair Mahmut Hasan İsmail heyecanlandı. Bir şiir tercüme edildiğinde vezin ve kafiyeden doğan en mühim unsurunu kaybeder derlerdi. Bu hükmün doğruluğunu okunan birbirinden güzel bu şiirlerde daha iyi anlamış olduk. Ali Ulvi Bey kardeşimizin inşa ettiği mısraların dile verdiği sevdalı ahenk beni mest etti. Çünkü bu mısraların her birinin aruzun çeşitli bahirlerine bağlı olduğu hemen fark ediliyor. Demek ki İslam bütün insanlığa bir hasa Müslüman Türkiye çok şey kazandırmış. Evet. Aruz'u İranlılar Araplardan almışlar bazı tadilatlar yapmışlar. Biz de onlardan olarak bazı rötuşlar yapmışız. Bizdeki bu tadilat o kadar hassas bir zevk Selim Menşur'undan geçmiştir ki izahı bir konferansa sığmaz. Evet. Osmanlı dehası bu estetik sevdayı o kadar derin bir incelikle işlemiştir ki bizde aruz bir mai mukaddar haline gelmiştir. Aynen hat sanatında ve mimaride görülen ibda harikalar harikası tecellisini şiirde de bütün azamet ve ihtişamıyla göstermiştir. Derin bir vukufla yapılan bu izahlardan sonra mecliste hazır bulunan zevattan ve o günün büyük ediplerinden Muhammed Abdülmümin Hallav, İbrahim Sabri Bey'e şu suali sordu. <Gülüyor> Hazret. Asrımızda Mısırın Emirü şuarası Ahmet Şevki'dir. Türkün Emirü şuarası kimdir? Dün Abdülhak Hamid idi. Fakat bugün ağızındaki Çanakkale şehitleri destanıyla Mehmet Akif Bey'dir. Ali Ulvi, canım kardeşim, şu Çanakkale destanını oku da biz de doya doya dinleyelim. okumaya başladım Şuheda gövdesi bir baksana dağlar taçlar mısra geldiğimde üstadın gözleri doldu Vurulmuş ter temiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor beytine gelince hazır bulunanlara hitaben şunları söyledi Efendiler şu son mısra var ya, bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor. Dünya şairleri bir araya gelseler, böyle bir mısra söyleyemezler. Bu tam bir sehri mümtenidir. Güller gibi açıyor, bülbüller gibi şakıyor, sular gibi akıyor. Tabiatta gülün açtığını, bülbülün öttüğünü, suların çağıl çağıl aktığını görürüz de, bu güzelliği dile getirmek elimizden gelmezdi. İşte, üslup ve ifadelerdeki selaset de bu sevdalı tecellilerin ifadeye sığmaz sembolleridir. Bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor. Muhterem pederiniz, Şeyhülislam Efendi'nin de bu konuda... Evet, evet. Pederim Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi bu mısra için derdi ki, Akif Bey'in hiçbir şiiri olmasaydı, onun şairliğini ispata bu mısra kafiydi. Bu akılla, fikirle, düşünüp çalışmakla yazılacak şey değildir. İlhamın özü budur. Bu ilham, ilahi alemlerden şairin kalbine iner. insanı sarsar. Bu bir ilahi yardımın eseridir. Akif Bey dediğiniz, Doktor Abdülvehhab Azam'ın Kahire Üniversitesi'ne Türkçe hocası olarak getirdiği zat mıdır? Evet efendim, odur. Yazık, vah vah vah. O zatın hayatına burada harcadığı vakti acırım. Böylesine bir şahir gelsin de Mısır çocuklarına Türkçe öğretmekle nefesini tüketsin. Vah vah vah yazık olmuş o zat. Aziz İstat, siz ne diyorsunuz? Bakınız elimdeki şu derin yara izini görüyor musunuz? Biz ailecek Kahire'ye ilk geldiğimiz günlerde evimizde ekmek yoktu. Peder bir çuval kuru fasulye almıştı. Onu çaydanlıkta kaynatarak pişirir yerdik. Kahvaltımızda, öğlen ve akşam yemeğimizde haşlanmış kuru fasulyeydi. Siz de çok çekmişsiniz. Mahallemizde komşumuz bir Ermeni vatandaşın yanında ayakkabı tamirciliği öğrendim. Başka çarem yoktu. Sonunda da elimi kestim. O işi de yapamaz oldum. Allah razı olsun. Üstad Mahmut Şakir Bey'in tavasutuyla bir iş bulabildim de biraz rahatlamış olduk. Akif Bey ise çok şükür muallim olmuş. Sohbet bir süre Müslüman aleminde dindar aydınların çektiği sıkıntılar, karşılaştığı belalar üzerine devam ettikten sonra yine edebiyata geldi. İslam'la Türk dilinin bir medeniyet lisanı olduğu, Türk milletinin İslam'a hizmetleri ve İslam'la kazandıkları konuşuldu. Geçmişle irtibatın koparılmasındaki ihtimaller dile geldi. Yazının ve dilin devamlılığıyla bir kültür hayatının nasıl etkileneceği, tersi durumlarda neler olacağı anlatıldı. Ve söz, Ahmet Çevkinin hilafetin ilgası münasebetiyle yazdığı ağlatan şiire geldi. Bu şiirden bize de biraz tattırır mısınız? <gülüyor> Estağfurullah. Şiirin aslı Arapça. Meğer anladım. Eyvah! Dünkü düğün besteleri bugün birer matem neşidesi oldu. Ey Müslümanların büyük kaybı. Vefat haberin düğün sarayının zinetleri içinde dostlara haber verildi. Ey büyük kaybımız. Düğün gecesinde gelinlik elbisenle kefenlendin. Tan yeri ağrırken, o muhteşem saraya gelinlik elbisenle gömüldün. Mübarek cenazen teşyi edilirken, o kadar birbirine zıt sahneler canlanıyordu ki, bir tarafta düşmanların gülüp eğlenirken, dostların yaş yerine kan alıyordu. Bugün sana yaş dökenler sadece gözler ve gödüller değil. Mabetler, minberler, mihraplar, minareler de ağlamakta. Sana bugün şehirler, köyler, ülkeler, bölgeler yas tutmakta. Hindistan kendinden geçmiş. Mısır matemler içinde baştan başa İslam alemi, başsız kalmanın felaketine ağlıyor. Mukaddes cenazeni teşhi edenler, sadece Müslüman olan ülkeler, bölgeler, şehirler, köyler, mabetler, mihraplar, minareler, yerde çiçekler, gökte felekler, arşta melekler. O geceki sohbette gözyaşlarıyla bitmiş. İşte şair imanın ışığında İslam aleminin istikbalini süzerken, şimşekli ufuklardan kopacak fırtınaları ta o günlerde sezmiş. Duygularını bir gözyaşı çağlayanı olan mersiyesine işlemiş. Şu an bile duygulandınız, etkilendiniz. E bu konudan etkilenmemek mümkün mü? Öyleyse konuyu değiştirelim. Hangi konuya geçelim? Sizce de uygunsa, Kahire'den Medine-i Münevvere'ye geldiğiniz ilk günlere dönelim. Bir sualim var. Buyurun, sorun. Kahire'deki tahsilinizi tamamlamış oldunuz mu? Hayır. Bir yıl daha devam edebilseydim tahsilimi ikmal etmiş olacaktım. Medine'ye gelince de bir daha ayrılmam mümkün olmadı. Kardeşlerimden biri orta mektepte, diğeri lisede okuyordu. Büyük evlat olarak ailenin idaresi görevi fakire düşüyordu tabii. İki kardeşimden büyüğü Nuri Bey o zaman Medine'de lise bulunmadığı için liseyi Mekke'de okuyup bitirdikten sonra Amerika'ya gitti. Orada iktisat okudu. Döndükten sonra Suudi hükümetinin memuru olarak sefaretlerde bulundu. Son yıllarda bon sonra da Madrid büyükelçisi oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra Şura Meclisi, yani senato üyesi oldu. Küçük kardeşiniz? Küçük kardeşim Ziya Bey'i Eser'e gönderdim. İslam hukukunda ihtisas yaptı. Ziya Bey gündüz üniversiteye devam ederken, geceleri de Güzel Yazılar Mektebi'ne gitti. Kral Faruk'un babası Kral Fuat, Türkiye'den davet olunan Hattat Abdülaziz Rifai'ye kurdurmuştu bu güzel yazılar medresesini. Bu medresede neler öğretiliyordu? İslam yazısının dokuz çeşidi öğretiliyordu. Ziya Bey bu medreseyi birincilikle bitirdi. Ayrıca tesip sanatından da şehadetname aldı. Bugün dünyanın sayılı Hattatlarındandır ama... ...şöhretten hoşlanmadığı için kendisini gizliyor. Peki... Eserden sonra Ziya Bey ne yaptı? Ziya Bey eserden döndükten sonra 35 sene daha önce kendisinin okuduğu Taybe Lisesi'nde hadis ve fıkıh hocalığı yaptı. Oradan emekli oldu. Peki ilk günler? ilk Medine günleri? Daha önce de anlattım mı bilmiyorum. Tekrar olursa bağışlayın. Ben doğrudan Kahire'ye gittiğim için o ilk günleri görmedim. Peder elinde kalan parasıyla ticaret yapmış. Pirinç, buğday, arpa alır satarmış. Sonra domatesin bol olduğu zaman amele tutup salça yaptırmış. Ee, bir şey soracağım. Medine'de domates ne zaman bol olur ki? Domates üretilir mi? Baharda domates çok bol olur. Sonra olmaz. Bolken domatesi kıyma makineleriyle çektirip güneşte salça yapmış tenekelere koyarak Mekke, Cidde ve Riyad'da sattırmış. İlim için Medine'ye gelmiş ama tüccar olmuş. İlim hayatına da devam etmiş. İlim hizmeti olarak Ulûmu Şer'iyye Medresesi'nde Kur'an-ı Kerim hocalığı yapmış. Ve 1945 senesinde zatül cem hastalığından bir hafta içinde vefat etmiş. Merhum beni ararmış. Mekke'de ayrıldıktan sonra bir daha görüşemediniz galiba. Maalesef görüşemedik. Hastayken son günlerinde valideye demiş ki... ...hanım sen biraz örtün. Bak peygamber efendimiz sahabe-i kiramla ziyarete geldiler. O akşam gözünden perdeler sıyrılmış. Saatçi Osman efendi de şunları söylerdi. Arkadaşlarla birlikte ziyaret ettik, neşeliydi... Efendim sizi daha iyi görüyorum deyince elhamdülillah peygamberi Zişan efendimiz sahabeyi kiramla beraber teşrif ettiler. Onların huzuru beni bahtiyar etti. Acılarım kalmadı artık hiçbir şey duymuyorum demiş. Kahire'den Medine'ye geldiniz. Babanız vefat etmiş ve evin idare görevi size kalmış. Ne yaptınız? 63. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buğdüş Prodüksiyon.